الحمد لله الذي هدانا لهذا الله على محمد محمد أعوذ بالله الشميء من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلنا لك إلى الناس رسولا وكفى بالله الله العظيم اللهم فأنع علينا بالقران العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم Hussantukum il hayyul la yamut la kuvvete alimleri, velileri, salih zatları ziyarete gittim. Bu, o bir zat bunu da diye,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 Ebayü Belensariler gelmiş, sahabe tabi'in gelmiş, hiçbirine nasip olmamış. Ee, Hz. Fatiha nasip olmuş. İşte, Yahu Sultan Selim ne büyük insan bu Şiirleri temizlemiş diye. Onları anlatıyor. Dedesinin Sultan Murada 4. Murat mı kaçıncı Murat dedi, ee, mektup yazdığını anlatıyor. Ne olur bizi bu... E,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 bir sıkıntı gelse biz onlardan daha ziyade onları müdafaa ederiz. Hakikaten çok hizmetleri geçti İslamiyet ediyor. Dedem Şeyh İbrahim El Hüseyin Hazretleri diyor rüyasında Resulullah Efendimiz'i görmüş. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Efendimiz ona ya etrak iman. Evladım, Türkleri sevmek imandandır demiş. Dedem dedem rüyasında Resulullah görülüyor. Dedesi de büyük şeyhmiş o zaman. Irak, Bağdat'ta Bir dahaki hafta gelecekti, size vaaz edecekti. Baba tarafından Ahmet Rufayi'nin torunu, anne tarafından Abdülkadir Geylal'in torunu. Sen dedim denizlerin birleştiği yer misin? Mübarek, mültegale bor olmuşsun. Gülüyor. Çok nurlu, heybetli. Saçı burada. Sakal beyaz. Ne mübarekler var, ne veliler var, ne dostlar var. Bizim de sermayemiz onları sevmek.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 Evel, ben kaynaklar veriyorum Fethullah el-Bennani Hazretleri Fethullah fi mevlid-i khayri khalkillah. Çok mübarek feyizli bir kitap. Ondan kaynaklar veriyorum. fahruddin Razi den olsun. Evel, işte diyormuş mevlid 600 küsurda çıktı. Fahrul Razi 600 de öldü. Bu nasıl mevlid okunan hani buğday, şu bu bereketlenir dedik ya mesela. Bu ne alakası var? Yahu biz onu Kökböre Hazretleri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 yediririz ne, ne var bunda ne zarar var ne zarar var bunda bereket var hayır var inşallah ama Allah onlara da hidayet versin mahabbet versin sevgi versin bu işleri anlamak nasip etsin onlara da zor işleri var yani adamlar Allah-u Teala gökte diyorlar İbni Teymiye kafası Allah iner diyorlar çıkar diyorlar haşa uzuvları var diyorlar hepten mücessime olmuşlar harici olmuşlar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 Yani bu, bu yapılan şu andaki bu hareketler hariciden de beter. çok dua etmemiz lazım bizden dua istiyorlar tabi alimler seyitler bizim dua şeyimiz yok ama e, vazifemiz var yani dua kabul olacağımıza dair bir şey yok fakat cemaatle dua reddolmaz cuma gecesi dua reddolmaz bir şeyler yapmak lazım ne yapacağım ben de tabi hastayım yoksa 14 secdeler yapılıyordu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 E, efendim, Pakistan'da Şia etkisi, Afganistan'da Şia etkisi Hindistan'da dolu Şia etkisi. Endonezya'ya gittim Endonezya'da el üstü talimleri diyorlar ki bu Şiilerle uğraşıyoruz Endonezya'ya girmişler Ehli Beys Sevgisi adı altında milleti sahabeye sövdürüyorlar Tövbe ya Rabbel Alem Bir taraftan bu hariciler bir taraftan Şia böyle bir bela Ehli Sünnet zavallı bir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 Allah'ın bizi bu şuurdan ayırmasa Amin Kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin Amin. Taviz vermekten muhafaza eylesin Amin. Ehli sünnet içimize işletsin Kanımıza damarımıza işletsin Kalbimize sindirsin işletsin Allah'ım Ehli sünnet itikadını bize iyice bildirsin Amin. Ve ezberletsin ve hafız ettirsin Amin. Ve çoluk da bu inanç üzere yaşayı bölmeye muvaffak eylesin Amin, Amin. Allah'u salli ala seyna Muhammedin Ve ala aliyinu sahbiyiz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 İtalya'dan aradı, şey ettiler yani bizim İbrahim Efendi'ye ulaştılar. 35 yaşında mıymış, kaç yaşındaymış? Telefonda tabii o İngilizce biliyormuş. Bu da bizimki de biliyor. İngilizce konuşmuşlar falan. Ya dedi hocam hiçbir amelin olmasa bu sana yeter diyor bana. Dedim yine ne oldu? Dedi adamın günü günü ağlıyormuş, duman olmuş. İşte kelime getirmiş, getirecek. Ee, senin sohbetlerinle. Ne ben İngilizce konuşmuyorum ki?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 Efendim namaz kılmalarını, başlamalarını istiyoruz. Haramlardan kurtulmalarını istiyoruz. Mutlaka hep cennete gitsinler istiyoruz. Yani böyle istiyoruz. Acıyoruz yani insanlara. Biz Resulullah'ın ümmeti sallallahu aleyhi O acıdı insanlara. Acıdığı, lanet etmedi dua etmediği, cehenneme gitmelerini istemediği hep böyle zürriyetlerine kadar düşündü onların. Biz de düşünmekle mükellef. Ben size dua ettim her yerde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 Kimisi öldü kimisi kaldı e, Hep muhabbetimiz devam ediyor Dostluğumuz devam ediyor e, Kesilmeyecek inşallah. inşallah Evet Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Küllü sebebin ve nesebin kıyam. Kıyamet günü Bütün sebepler Bütün bağlar Bütün soylar Bütün hasepler Hepsi kopacak Adam kardeşinden kaçıyor Öbür anasından kaçıyor İlla sebebi ve nesebi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 Erzurum'a gidiyorduk şey işte, geçen işte sohbete giderken. Bizim Ömer Efendi kardeşimiz de Karagöl. O da aynı uçakta denk geldik. O yani denk gelmedik. O hatta bir bileti ona göre almış da. Arkada bir profesörle büyük de bir profesörmüş. İlahiyat eren. O adam bana kadan bizim sohbetlerimizden bildikleri kadarıyla "Hocam demiş. Yahudu da Hristiyanlar cennete gidecek mi?" demiş.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 de, beni de gösteriyormuş önde de sen tabi bunu dinlersen diyormuş böyle sapıtırsın diyormuş <gülüyor> <gülüyor> sen diyormuş bunu dinliyorsun diyormuş cennete giremez diyorsun diyormuş yahu kardeşim o da diyor sinirlendim minirlendim ama hiç bağırıp çağırmadım dedim deli misin yahu bağırılıp çağırılır mı bağırılıp çağırmak yok ilmi müdafaa ama senin de o profesörlerle uğraşacak da ilmin de yok Sonra da gittim diyor bizim arkadaşlar var sülaleden. Onlarla konuşurken onlara da dedim ki e, uçakta c, yan yana düştük falan profesörle. İşte ha? O seni çok düzeltmiştir demişler. Çok düzeltmiştir. O çok akıllı adam çok düzeltmiştir seni demişler. Ya o beni az daha yamultuyordu demiş ya. Ama demiş ben demiş Allah'tan Cifteli Hoca'dan bir şeyler biliyorum da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 Biz hakkı anlatma devam edeceğiz inşallah Şimdi dersimiz. Koca i̇mam Ghazali, Gazali, Islam, İslam, Ne uğraştı bu felsefecilerle, Ne uğraştı bu batıl ehliyle, İbni Sinalar'ın, Farabilerin kültürüyle, Efendim, sapıkların inançlarıyla, İmam-ı Gazali, Ne müdafăalar, ne mücadeleler, Bedavaya mı oldu, kolay mı oldu, Hucetul İslam, İslam'ın delili oldu bu mübarek zat. Dersimiz nereye geldi? Nerede kaldığı, Geçen ders olmadı. <gülüyor> He? Efendim, sevgisiyle alakalı. Evet. Ondan evvelde elektrik şeyi oldu. 13'ün birkaç haftadır bu derse gelinmedi. Onun için şimdi dersin nerede kaldığını söyleyemezseniz ders başlamaz. <gülüyor> nerede kaldı? <gülüyor> Hayır, kitaptaki sıraya göre konuşmuyorum. Bir yerin ortasında kaldı, onun Hocam 4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 Seleke yes lükü, meslek de oradan gelir lügatta. Meslek tutulan yol, gidilen yol, adam mesela senin mesleğin ne? Yani izlediğin yol, takip ettiğin, tuttuğun sanat dalı veya uğraşım dalı ne? Salikene gerekir dört şey. Birincisi nedir dedi, öyle sahih bir itikadın olacak ki, ehl sünnet vel cemaat itikadın olacak ki, 72 fırkanın inançlarındaki sapıklıklardan bid'atlerden reformlardan yeniliklerden yani Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve sahabesinin e, e, üzerinde bulunmadığı inançlardan bir bid'at o inancın içinde olmayacak. Senin inancında ne olmayacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve sahabelesinin itikatlarında yer olmayan e, bir yeni bir inanç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 Ama tevbeyi yaparken ben bir daha düşerim diye düşünce ve niyet ve fikir ve plan olmayacak. Bunun da kısımlarını anlattım, değil mi? He, kulakları, Allah akları, işte benim namazlar ve çailer dolu. Bayağı ilim anlattım o şeyde, o derste iki cevatte. Şimdi üçüncüyle dördüncüyi okuyacaktık. O vakit çok geçti. Dedim hızlı hızlı gidip de ne yapmayalım? E, mevzuları. E,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 Dinimize hizmet ediyor ama senin şahsına bazı dokunan şeyler yapıyor. Yani senin menfaatına uymayan veya senin kıskandığın, haset ettiğin, yükselmesini istemediğin bir konumda, bir durumda. Bir rekabettesin velakin. O, sen ona kızıyorsun. E bu adam Allah için sana bir zararı yok İslam'a, Müslüman'a. Bir zararı yok. Sana uymayan yönleri var. Olmaz. Bu Allah için olmaz. Onun için Kişiyi niçin sevecek?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 fakir fukara'ya da itibar etmeye çalışırım Çünkü benim e, biz öyle dualarımızda Allahün naseluke fi'alel ya Rabbi senden hayırları yapmayı isterim ve terkel münkerat günahları bırakmayı isterim ve hubbel mesakin fakirleri sevmeyi isterim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve rahmetühü duasında ve Hazreti Cibril'in ona öğrettiği duada namaz ilmi halinde de olacak benim kitabımda. Dualarım kitabımda zannediyorum yoktu. Sonra namaz ilmehali kitabımda yazdığımı hatırlıyorum. E çünkü bu Hz. Cibril geldi ve bu duayı terk etme. Mevla sana bunu gönderdi. Namazların sonunda bazı rivadelerde selamdan önce ezbere bilemezseniz namazda tabi Türkçe olmaz. 13'ün için ezbere bilmeyenler için selamdan sonra. Çünkü kitaba bakacak. Bu duayı terk etme diye Cibril'in vasiyeti var. Haktır bu dua diye vasiyetlerde var. Bak burada ne diyor? Hayırları yapmayı isterim. Günahları bırakmayı isterim ve hubbel mesakin fakirleri sevmeyi isterim. Bak fakirleri sevmeyi. Çünkü fakirleri sevmek ibadet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ya Rabbi beni fakir olarak ahini fakiran fakir olarak yaşat ve ahini ve mitni, miskinen, fakir olarak öldür ve husurni fi cümretil Beni yoksullar zümresinde haşreyle. Ve bu duada da Ee, miskinleri yani yoksulları sevmeyi isterim. Ne demek? Kalbime o sevgiyi yerleştir ya Rabbi demek. Bu çok önemli bir dua. Ben Ali beni bağışlaman isterim ve terhemeni bana acıman isterim ve idâ erâbte bi'ibâdike fitneten kulların hakkında bir kargaşa, bir fitne ee, dilediğin zaman ki özellikle din fitnesi, inançların bozulması, itikatların perişan olması gibi bir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 bu baskı da, her baskı böyle ise evet ibn Abbas radıyallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem le, rabbi aman ya rabbi bir de bak bir de bak hadis-i şerifin kaynağı da Ahmet bin Hanbel Tirmizi vs. Hakim, Acuri, diğer i̇bn Kuzeymeler de var Dün gece Rabbim geldi diyor bana Ha işte hadis-i İbn Abbas, Rabbim geldi ne demek Rabbim geldi?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 86'da var, şöyle, burada duanın okunuşunu söylemezsen, adam başlayacak, An-ıbni Abbasin'den okuma, <gülüyor> yani sıkıntı orada. E, duanın okunuşu arkada var yani, bu 85'te, 86'da duanın okunuşu, onu iyi ki yapmışlar. Yani ben hazırlatıyorum tabii yapmışım yani iyi ki, elime sağlık. Efendim, e, Acuri, Tirmizi ve Hakim'in diğer rivayetlerinde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 Sen söz ver bakayım demiş. Bunlara bezberli icare demiş. Geri vereyim sana <gülüyor> demiş <gülüyor> Ya dolu ilimler o eşkıya başından kurtuldu. Mamgazan'ın dönemi Ne büyük alimlerle, İmamü Cüveyniler'den, nelerden, İmamül Harremeyinlerden okudu hep. Ondan sonra al demiş, ver demiş. Bu mollanın demiş kitabını verin demiş. He, o zaman eşkiyaları da adaletliymiş ya. Yani. <gülüyor> Şimdi efendim ilim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 Tam mezhebini bilmiyorsun itikatta, maturidi, maturidi kim diye bilmiyorsun ya. Matur İmamı Ebû Mansur'u maturidi, İmam-ül Hüda. Koca İmam Maturidi'den haberin yok. Ya hoca efendi ben zaten imamım, imamım, mezhebim hepsi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem derim geçerim. Belki de geçersin belli olmaz. Belki ben takılırım çok bildiğim için. Sen pişebilirsin dümdüz gidersin onu da bilmiyorum yani. Ama kardeşim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 İnternetten ne kadar bilgin var ona göre muamele yapar Tamam Her şeyden haberin var buna gelince mi Kocakarı itikadına giriyorsun Mevla bu böyle şey olmaz Efendimiz derdi ya Yarın ahirette kurtulmak için Dese gibi adam ya Rabbine var Ben ahmaktım ya manyağım biriydim ben ya Ben salam ya Yani Mevla'ya böyle niye diyor bana manyak muamelesi yap Her zaman Bakırköy'den rapor getir Böyle iş mi var Bakırköy'den de sahte rapor getirsen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 İsrailoğullarında duymuyor musunuz 600 sene, 700 sene ibadet, silme ibadet, 30 sene itikaf Yani sevap, tabi ihlas, mertebe, dereceyi konuşmuyoruz Zahiren hesap yapıyoruz matematik olarak 2 kere 2, 4 hesabıyla 2 yani rekat şu, 100 rekat bu Şu kadar gün orucu şu, bu şekil bir matematik hesabıyla 70 peygamber Yani diyelim ki 70 tane peygamber 70 yaşında ölmüş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 Ve kıyamille teheccüd namazına devam. Yani 60 sene, 70 sene teheccüd kaçırmamış Allah'ın kulları var. Kaçırmamış da var, uyumamış da var İmam-ı Azam gibi. Devamlı ibadet. Ama, şimdi İmam-ı Azam'dan falan farkımız var. veya da diğer teheccüd kılan evliyadan farkımız var. Teheccüd kılıyorsak da, nafile tutuyorsak da. Şimdi bak şimdi bu.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bazı müjdeler verdi sahabe-i-kiram çıkalım müjdeleyelim dediler. Efe la ve beşhurun mi ya Resulullah? La verme bu müjdeyi dedi. Niçin yette kilo O zaman buna dayanırlar ameli bırakırlar diye. Ama o sahabe ölmeden evvel bende emanet gitmesin diye vasiyet mahiyetinde hadis-i şerifi rivat edip ölüyorlardı.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 Lokantada yerken, çekmiş kebabı Atıyor ona Ne o? Instagram müstagram Atmış ona O da ona bakıyor Vay anasını nasıl götürüyor budu ya Ulan ne ayıp şeyler be Ne yüzsüzlükler be İnsan yediğini resmini çekip öbürüne gönderir mi? La havle ve la kuvvete illa billah ben böyle bir şeyler şaşırıyorum ya Kaç senede nasıl değişti bu memleket yani Yaşanacak halden çıktık ya Yav yediğin şeyin resmi çekip, aa bizim sofra. Orada onun gözü olsa yediğinden maraz olur, hasta olursun. Hasta olursun. Ahmet Efendi Hoca Efendi vardı, Allah rahmet etsin. Mekke'de vefat etti, Efendi Hazretleri defnetti, mübarek. Bursa'da Yusuf Hoca Efendi'nin babasıdır. Mübarek salih bir zat. Yav hiçbir ekmeği fırında görünen bir ekmeği almış yememiş hayatında yav.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 Şekerim çıktı. Tansiyonum fırladı. Bu neydi ya? Bugün çok ağrım var. E bu yediklerin illet maraz oluyor. İslam'ın edebine uymuyor. Ben niye gittim kabir ziyaretlerine atıyorum? Ya bu hoca efendi de sen hiç yemek yemiyor musun? Ben sana yediğim yemeğin resmini mi atacağım? Yiyorum. Çorbayı çok severim. Sıralı çorbaya dayanıyorum zaten. Ne yiyeceğim daha? Atla deve yiyeceğim ya? Şu kadar et bile zor yiyorum. yiyemiyorum. Hay, yenebilir haram demiyorum yani. Benim iştah meselesi. Velakin sahabe kabirlerini atıyoruz. Neden? Eee Ayvan Saray deniyor oraya değil mi? Surun dibi Ayvan Saray. Toklu Dede Hazretleri'nin Hazreti Fatih'in hazirede görevli kıldığı sahabe kabirleri mübarekler. E bu şey be Kudri Hazretleri Ebu Said el-Hudri Hazretlerinin meşhur sahabinin e, kardeşi olmayı rivayeti vardır e, siyerde. Ebu Said hudrinin de makamı vardır Kariye Müzesi'nin yanında ve lakin o kabir değildir. Ebu Said hudrinin hudrinin Radiyallahu kabri şerifi efendim Medine Münevvere'dedir. Orada hatta bellidir. Hazreti Osman'dan ileri giderken bir duvarın içindedir. E, Ebu Şeyh Hazretleri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 Seyyid-i şey, Sifar şey ayrı tabi ki o, Sabah namazından Sonra ayağını Değiştirmeden Akşam namazından sonra Ayağının şeklini değiştirmeden Yani dünya kelami konuşmadan 10 kere La ilahe illallah Vehdeu la şerike leh Levul mulku ve levul hamdu Ve ve ala kulli şeyin kadir Yuhyi ve ümit ve ala kulli şeyin kadir O rivadette yuhyi ve ümit var Yuhyi ve ümitu <Sessiz k> -i -i> ve hu alâ kadir, yani sahih metinde yuhyi ve ümit de var. ona uymak lazım. 10 kere derse, tabi müjdesi var, susu var, o gün akşama kadar, o gün ka akşama, o gün sabaha kadar, kötülükle karşılaşmaz, felan felan felan. Çok az hadislerde geçer bu müjde. O hadiste var. Ve lem yembeg, ben bunu anlamıyordum. Anlamıyordum çok zaman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 vela yani birçok başka günahlarda yaptıysan onlar da ilavesi. E sen diyor boynuzsuz koyunun boynuzluk koyundan hakkının kıssas ya olacağı bir günde bu haksızlıklardan, bu zulümlerden kulaklarından kurtulabileceğini nasıl umabiliyorsun? Korkmak lazım. Açığa düşme tehlikemiz var. Ey miskin diyor. Ey zavallı. Amel defterin önüne getirildiği zaman Canın çıkmış oruçlarla namazlarla umrelerle haclarla paraları vermişsin, vakitlerini vermişsin. Çok sevap kazandım sanmışsın. Ama bakmışsın ki defterinde onlardan eser yok. O zaman ey ne hasenati, nerede benim sevaplarım diye hayflanmışsın. O zaman sana senin sevapların nukül etilası hafeti kusama ki alacaklılarının defterlerine nakledildi. Alacaklılarının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 sevapların bitmiş sıfır müflis kimdir hadis-i şerif bunu söylüyor <gülüyor> etedrûne menil müflisu müflis kimdir dedler men lâme teâlâ direm parası bulu kalmamıştı. o dünyada ahirette kim İşte bu sevaplarla gelmiş alacaklılar başına gelmiş hepsini vermiş sevaplar bitmiş alacaklılar bitmemiş bu sefer ne oluyor e bu hadis-i şerif sahite geçiyor nasıl ayete ters düşsün ki sen ayeti doğru anlatsana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 O zaman uğidemin seyyati sahibi fuhmüllâle, arkadaşının alacaklısının günahlarından alınır, buna yüklenir. Ne oldu? Sevapların gitmesiyle kalmadı. Bir de günahlarla dolu görüyorsun. Ya Rabbi hadi seyyadım, mağaraftu hakatto. Ya Rabbi ne biçim günahlar? Hayatımda yapmadım ben bu günahlar. Hakikaten yapmamış ha. Adam hacı, Mekkeden çıkmamış. Tekkeden çıkmamış fakat devamlı dır dır, dır, dır, dır gıybet yapmış. Tavaf gıybet. say gıybet. Hacılar oturuyorlar ya böyle dır dır dır dır hep dedikodu. Gıybet yapmış. O şöyle yaptı bu böyle yaptı. Milletin günahlarını yüklemiş. Bir de sayfasına bakmış. Ana ne var? Lüvata. <gülüyor> Üş. <gülüyor> ya Rabbi pembe öyle bir bilmem nelik yapmadım yani. Nokta nokta. Ben böyle nokta noktalık yapmadım yani. Ebedi yapmadım yani, yapmadın ama sana ne herifin bilmem neresinde? Ne kıymet yaptın? Ne kıymet yaptın? Sana ne? Homosekselmiş, lezbiyenmiş, eskincelmiş, sana ne? Ya kuvvet, illa azim ya, sana ne? Bir olmama ihtimali var, canlı yayında görmedin çünkü. Olmadıysa bir de iftira. Üff. Vardıysa konuşmak caiz mi?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 ...otu koparılmıyor ya. Nasıl haramsa... ...kanlarınız birbirinize... ...öyle haram. Mallarınızı haksız yere almak birbirinize... ...öyle haram. Irzlarınız birbirinizin hakkında... ...aleyhinde namus veya haysiyet ve şerefini... ...rencide edecek konuşmalarınız da... ...aynı haram. Kat kat haram. Mekke gibi, Zülhikâyı gibi... Haram şehirde, haram ayda, haram gündeki haramlık kadar haram ırzlarınız. Biz nasıl milletin ırza hakkındaki çenemiz, konuşmalarımız nasıl milletin ırza hikmeti hakkında dur dur dur dur dur dur. Ya Rabbi ve veya hayran Nasir. Milletin gizli kamera koymalar, milletin ne yaptığını çekmeler, ondan sonra konuşmalarını dinlemeler, ondan sonra internetlere atmalar. Ne namussuzluklar bunlar, ne namussuzluklar. Bu zalimleri helak eyle ya Rabbi. Amin. Milletin ırzıyla, haysiyetiyle, teşircilikle uğraşanları teşhir eyle ya Rabbi. Amin. Bu ne bela ya, bu ne bela ya. Yani ne kadar ha haramlığın taniskası bu ya. Allah Resulü'nün en çok sakındırdığı, sahabenin en çok korktuğu işler ya devleri gözlemek gözetlemek veli tecessüsü <gülüyor> ayıbı araştırmayın müslümanların avretini aramayın mentetebbe avratil müslimîn müslümanların ayıplarını avretlerini arayanlar tetep ve Allah radi Allah da onun ayıplarını arar. Allah senin ayıbını ararsa senin yaptığın istihbarata benzemez. Hatta yefzahhu Allah fi qa'r Allah onu evinin ortasında en gizli yerde bile rezil edip ortaya çıkaracaktır. Kıyamet günü dost düşman huzurunda teşhir edecektir.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 Müslümanların ayıbını örten Allah kıyamet günü ayıplarını örter. Müslümanların ayıplarını açan, men keşefe avratil müslimîn, Allah avrate ömel kıyam, kıyamet günü avretini açacak Allah. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Namaz kılan abdest alan adamlar ya. Herkes benim bir gayem var. Benim bir hizmetim var. Benim bir ulvi menfaatim var. istihbarat görevim var. Ya kardeşim tamam. Adam uyuşturucu satar, milleti izleyerler. Bunu bulmak lazım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 Hemen bir hayırla meşguliyet. Yemek oturuyorsun. Yemekte konuşmak mı sünnet susmak mı sünnet? Konuşmak sünnet. Ne konuşmak? Ha, hemen orada efendi hazretleri başlar. İşte insan yemeğine baksın ayetlerinden her sofrada. Bir mevzu. Feleyzuril insani le İnsan yediği yemeğine baksın. En sabba. Suyu gökten nasıl tam yeterli şekilde döktük. Fe meşakakna'l erze şaka sonra?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 Şunlardan bunlardan gelirler bazı misafirler. Büyük zenginlerin bilmemnesi, şunun fesif, şunun bilmemnesi. Öyle herkese özel tabak var mı? Yok. yok. Ortaya bir çorba gelir. Herkes kaşığıyla onun yiyecek Aa! Bilmemde virüsü var, bilmem mikrop var. Bu ne ya? Bir tabak koymuşlar ortaya. Ağa paşa öyle bir şey yok. Yerse oradan yiyecek. Herkese ayrı tabak yok İslamiyette. Yemeğinizde toplanın, birlikte yiyin, bereketini görürsünüz. Hadis-i şerif öyle, sünnet öyle.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 Sünnet'e tam muhalif. Ondan sonra efendim böyle ayetler okur. Bir de bakarsın bazen bir saat iki saat sofradayız. Niye? Yemek büyük bir yemek yok. Ayet hadis bitmiyor. <gülüyor> Musa aleyhisselam denizin yarılması falan falan. Birkaç adam gelmiş diyelim onlara bir emri bir maruf. E gel gıybet. Gıybete vakit mi kalır? Gıybete vakit mi kalır? <gülüyor> Muhammed Mazhar Efendi vardı.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 Allah Rabbi alemin Salike vacip olan dört şeydir Bugün üçüncüsünü konuşmaya çalıştık Çalıştık Gıybet hakkında bir kolaylık öğreteyim size Dualarım kitabının sonunda hatırlıyorum 25 kere mi 27 kere okunuyor Müslümanların haklarından kurtulmak için Müslümanların affı mağfireti için okunursa böyle bir şeylerden Faydalanın Yoksa gideceğiz zarara gidiyoruz Her gece 27 kere mi o? dualar var. Yalnız eğer sizin gıybet ettiğinizi adam duyduysa mutlaka üzülmüştür. Helallik almak şart olur. Eğer duymadıysa o zaman bir kolaylık var ki Allah mağfirli ve menagtebtu. Ya Rabbi beni de affet. Gıybet ettiğim kişiyi de affet. İki kişi ise ikisini de affet. Cem ise affet. Fakat bu duayı yapmak zorundasın. Niye gıybet ettiğin adamı? kafam bozulduğu için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 Siz kendinizi hakir görüyorsunuz ama Mevla sizi aziz görüyor. Aziz görüyor. Bizim sohbetimizde ağalar paşalar çok gelmez. Ama gelenlerin bereketi bize yetiyor. Elhamdülillah. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyl Vâbe Elhamdülillah <gülüyor> Rabbil Alemin. As-salatu vesselam ala seyyidil mursilil muhammedin ve ala alihi sahibi ve ecma'in. Allahümün nâ neselükel cenneh ne'udübüke minen nâr. Allahümün nâ neselükel ridhâke vel cenneh ve ne'udübüke msekadüke vel nâr. Allahümün nâ neselükel ما قرب اليام من قولي وعمل ونعود بكم من النار وما قرب اليام من قولي وعمل اللهم نسألك من خير ما أتي لك من نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله ونعوذ بكم من شر ما استعاذ بكم نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا بالله العلي العظيم اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما أعوذ بك من كل عاجل واجل ما علمنا من وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعله لك وتورشد اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحم يا رب سورياك يا رب العراقك يا رب ليبياك يا رب Filistin de ki gazete ki ya arzun her neresindeki Doğu Türkistan zulme uğramış Müslüman kardeşlerimizi halâsa eyle ya rabbi. Zalimleri kahre ya rabbi. Ya rabbi, güçlerini bitir ya rabbi Sıfırı tükettir ya rabbi Bu şianın desteğini de bitirttir ya rabbi Bu şiayı başlığının derdine düşür ya rabbi Şu sünneti kestirme onlara ya rabbi Ölenlerine şehadet kayde ile ya rabbi. Kalanlarina gazi, gazilik unvanı ve vasfı nasip eyle ya rabbi. Günahlarina kefaret eyle Hepsini şehitler defterine kaydeyle eyle. Allah'ın bir an evvel ehl-i sünneti Şam-i Şerife, kudüs Şerife, Bütün o civardaki mübarek beldelere eli sünnet hakimiyeti nasip eyle. Ya rabbi ya rabbi sen fazl-i kereminle zalimlerin ya rabbi güçlerini Bir anda bitirmeye kadirsin. Onları destekleyen gavurları da kahreyle ya rabbi. Sen bir an evvel ehl-i sünneti aziz eyle. ehl zelil eyle. Bizim vatanımızı da İslam vatanlarında iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Fitne çıkarmak isteyenlere fırsat verme yarabbim. Kargaşa çıkartmak isteyenlerin güçlerini, kuvvetlerini ademe, tahvil eyle yarabbim. Allah'ım İslami bir huzur, Kur'an'i bir düzen, eli sünnete göre bir birlik, beraberlik nasip eyle. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Amin ya Rabbi. Bizden evvel ölenlere hargaygar rahmetlere ile kabullenin, nur eyle. Ya Rabbel alemin, ruhlerini şad ile kabullenin, nur eyle. Edielele buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Ve la el la abduhu ve rasuluhu la ilahe illallah el rasulullah el kulli el Ve nefesin Ya Rabbi kabirlerine ulaştır Ya Rabbi, nur Ya Rabbi, azaplar varsa refeyle Ya Rabbi, istirahatlerini artır Ya Rabbi, etraflarına da faydalı eyle onları, kabirlere, komşularına da dağıtmaları nasip eyle, bu cemaatte okumanın bereketiyle, bu sohbetlere gelmelerinin bereketiyle, dinlemelerinin bereketiyle, bize de nesillerimize de vasul eyle, bizi de bu faydalere vasul eyle.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 bir kere okuyan diyor cehenneme giderse Muhammed Bekri hazretleri yakama yapışsın mahşerde diyor. Allahümme, Allahümme salli ala, salli ala, salli ala seyyidina, seyyidina, seyyidina Muhammedin, Muhammedin El Fatihi, el -fatihi, el -fatihi lima uglika vel hatimi -hati lima sebega nasurul hakk bil hakk vel Hadi ila salatukel mustakim ila salatunel mustakim ala alihi ala alihi, ala alihi hakka kadrihi alihi hakka kadrihi ve miqdarihil azim ve aman ya rab bu salatul fatih var ya ya rabb ahmet cihan azzedden can muhammed bekri azzedden ilham edildi ama ahmet cihan azzedden yazdıkları bir özel şeyde de bunu yazacağım inşallah ama bir kere okusak bari de cehenneme de girmez Allah'a ne büyük faziletleri var şimdi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ اركان عرش الله العظيم فقامت به عوالم الله العظيم على مولانا محمد العظيم Ta'ala alina bi illahi alazim Ta'ala alina bi illahi alazim bi azim fi kulli lamhatin wa adadama fi ilmil lahil azim salatan da'imatan bi dawamil lahil azim, -azim. li haqqika يا مولانا يا محمد صل على مولانا يا يا هذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما بينه بين الروحي والنفسي ظاهرا وباطنا يقظه و واجعله يا ربي روح النذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الاخره يا عظيم امين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا الله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 Yaka zaten uyanıkken zikir hâllerimizde de salavat okurken de göster ya Rabbi. Allah'ım o makama ulaşmamıza mani olacak bütün rezil ahlaktan, inaçlardan bizi uzaklaştır ya Rabbi. Amin. Allah'ımız salli alâ seyyidina Muhammedil Habibil Mahbub, şâfil ilil ve mufericil krubba alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem, ilâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbime şâikhina, şâfeten v'lâ ruhu rûhina imâm tarikatina, efendi baba khâzaten v'lâ ruhu cemrime şâikhina, بس أمات أمات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين